يا حبيب الذي جرجى شفع جول الله العظيم اللهم فاعنا العظيم وبارك ve defa et onlara Allah yoluna ve kuvveti Allah ile Ali ile Azim. Teala ve teketes hazıtları. bizleri tekrar. Bir araya getirdi. saha fiyetle. İstikametle, hidayetle bu cemaatlerde topladığı için ona sonsuz hamdü senalar olsun. Allah nimetimizi artırsın. Allah Teala şükrümüzü artırsın. Amin. Ve nasıl şükredeceğimizi bize ilham eylesin. Amin. Amin. Şimdi Hazreti Mehdi ile ilgili konuşuyorduk fakat ee, Buharaya gittik. Semerkant, Taşkent ziyaretler yaptık elhamdülillah. allah Teala abici muvaffak etti. Bazı engeller çıkartmak istediler fakat allah Teala engelleri açtı. Ve son dakikada yine nasip oldu gittik elhamdülillah. Ve tekrar geldik kavuştuk. Şimdi tabi cemaatimizden birçoğu meşayihimizle ilgili silsilemiz, ile ilgili Yaptığımız ziyaretlerle ilgili bazı malumat istediler. Sizler de bunu istiyorsunuz. İnşallah sizlere de orada dua ettik, söz verdik size, dedik cemaatta tekrar buluşmak üzere. Biz de size söz veriyoruz orada ziyaretlerde hep sizi hatırlayacağız. Şiririmiz Ricalinden dokuz büyük veliyi ziyaret ettik. Toplam ziyaret ettiğimiz büyükler tabi 20 ziyaret oluyor. Aralarında tabi mesafeler var, kilometreler var. Dağlar, bayırlar, uzun yollar. Elhamdülillah nasip oldu. Muvaffak olduk. Bunları size kısaca haklarında bilgiler vereceğiz. Siz de onları tanıyacaksınız. Tanıdıkça seveceksiniz inşallah. Bu sevgi sizi onların şefaatine nail kılacak. E ama biz de Nakşibend Hazretlerimizin huzurunda e, Hacı Ağubatullah Ahran bütün silsile büyüklerimizin huzurunda cemaatimizi hiç unutmadık. Sohbetlerimize bir kere geleni bile katıyoruz. Bir kere gelmiş, bir kere sohbette bulunmuş, kabirde yatanlara bile meşahın immetini diliyoruz. Bize cemaat olmak ayrıcalıktır. Neden? Çünkü biz vefalıyız. Ama halim yok, hastalığım çok suhatim yok. O bakımdan tek tek halatı soramıyorum. Eskisi gibi arayıp soramıyorum. E, hastasına, cenazesine, ölüsüne, dirisine herkesin gidemeyebilirim. Bu e, bazı eskiye göre eksikliktir ama hastalıkların mazeretlerim olduğu için efendim, allah Teala böyle kabul buyurur inşallah. Ama dualar yönünden, kalp irtibatı yönünden, muhabbet, sevgi yönünden hiç cemaatlarımızı unutmuyoruz. Nerede bir kabul saatine rastlasak, mutlaka bizim cemaatimize gelen, bizim sohbetimize bir defa daha gelen ölüsü dirisini katıyoruz. Bir de sizden gelecek kıyamete kadar nesilleri de katıyoruz. Sizden gelecek bir kafir münafık gelmemesi için. Sizin zürriyetinizden, bizim zürriyetimizden kıyamete kadar kafir münafık geleceği zaman onun yaşamamasına kadar. Çünkü yaşayıp cehenneme mi gitsin? Allah nasip etmesin diyoruz. Yani böyle bir şey geçmiş gelecek günahlarımızdan tut, gelecek nesillerimize kadar bu zamanda böyle Allah rızası için birbirine dua eden az kaldı. Az kaldı. Çünkü bu sevgi Allah içindir. Allah tamamını erdirsin inşallah. Şimdi silsilemizin ricalinin büyüklerinden tabi e, evvela Buhara'ya gidildi. Buhara'da e, ama biz şimdi gittiğimiz yerdeki sıraya göre değil de silsilemizdeki sıraya göre e, gelelim. Abdülhalik Hücdüvani Hazretleri'nden başlıyor. Kaddesi sallallahu diğer silsile ondan aşağı doğru geliyor. Arada bazı aralıklar girebilir çünkü hepsi aynı bölgede değil. Ziyaret edemediklerimiz oluyor. Ama inşallah ölmeden evvel dünyanın neresindeyse bütün silsileyi ziyareti tamamlayacağız inşallah. inşallah. Ölmeden evvel buna niyet ettik. Ve bu ustada da ettik. Epey bir buluşlar yaptık. Çünkü kabirleri bazıları gizli. Bazı kabirleri köylerde. Millet bilmiyor. Mesela iki tane silsilemize bu sefer gittiğimiz iki zata daha bu zamana kadar e, cemaattan hiç kimse giden yok. Haceki, Emkeneki Hazretleri, deriş Muhammed Hazretlerine ilk gidiş nasip oldu. Köylerdeler, dağlardalar. Ta İmam ı Rabbani Hazretleri'nin şeyhinin şeyhi. İmam-ı Rabbani'yi keşfeden insan yani. Fakat bu Tabi adam diyor Amerika'dan geliyor, New York'tan geliyor, dünyanın her yerinden geliyor daha. Türkiye'den ilk biz gitmişiz. E tabi onun torunları yaşıyor. Mübarek beyaz sakallı zatlar, sarıklı zatlar. Biz sizi bekliyorduk diyor. Çok dua ettiler hepinize yani. Onun için çok ziyaretler oldu ve kabul oldu inşallah. Kabul oldu inşallah. Size yapılan dualar inşallah. Efendi Hazlerimiz hiç unutulmadı. Efendi hep himmetleriyle ondan izin alındığı himmet işlendi. Evet. Dedim efendiazlere sizin aracı yapıyoruz. Bizim meşayih'in huzuruna gitmeye yüzümüz yok. Ama sizi vesilenize sizi aracı yapıyoruz. İnşallah kabul buyursunlar. Bir kelime söyledi. Anahtar bir kelime. Onla gittik, yürüdük ama hakikaten her tıkandığımız yerde o kelime açıyor. Ne buyurdu tek kelime? Merhametlidirler, kabul ederler dedi. Merhametlidirler, kabul ederler. Büyük söz. Ne zaman ümitsizliğe düşecek olsan o söz seni açıyor. Çünkü gittiğin zatlar çok merhametli zatlardır. Onun için kabul olduğuna dair işaretler de oldu elhamdülillah. Çok arkadaşlar gördü orada herkes benim gibi kalp gözü kapalı değil. Gelen adamlar içinde görenler de oluyor. Dalıyor görüyor hemen adam anlatmaya başlıyor. Böyle güzel ihman kardeşlerimiz var, genç kardeşlerimiz var. Allah ferasetlerini artırsın inşallah. E efendim, e bizim de itikatımız var. Biz anlatılana inanıyoruz, kardeşlerimize inanıyoruz inşallah müjdeleri alıyoruz. Sizle beraber. Şimdi şeydimiz efendimiz şeyh Abdulhalik Hucnuvani Hazretleri. Babası İmam Abdulcemil. Babası büyük veli. Kerametler sahibi. Babası da Hızır Aleyhisselam'la görüşen bir zat silsilemizdeki en büyük ziyaret yaptığımız zat bu nakşibend hazilerimizin manevi şeyhi çok yukarıda çünkü arada zahiri mülakat hasıl olmamış seneler haçebiyle görüşme müessel olmamış ama ruhani terbiye olarak nakşibend zahirde şeyhi çok varken tabi silsilede geçen seyyid emir külen hazretleridir ama ruhani şeyhi yani manevi terbiye Ka kabirden manevi terbiye sahibi Abdülhalik Hüzdüvani Hazretleri'dir. Onun için onu anlatacağız nasıl terbiye ettiğini. Üveysidir tariki nakşibendi. Beyan etmiş idim bir bir efendi diyor. İsmet Babar Esali Kutsiye'de. Üveysi olmak ne demek? Nakşi tarikinin üveysiliği de nereden geliyor? Bu sayede anlaşılmış olacak. Bu mübarek zat, büyük kerametler sahibi. Kutbu l-Ektab gavsül Artık e, Tarikat-ı Aliye'nin reislerinden. Nakşi tarikının Nakşipen Hazretlerinden evvelki adı nedir? Hacekan yolu. Ta Ebu Bekir Sıddık'tan beri isimler alarak geliyor. Ebu Bekir Sıddık'tan aldığı isim Kıyı. Tarikatın ismi nedir? Sıddıkı'yıye. Ona mensup. Ondan sonra efendim Beyazıt-ı Bestami'den alıyor Tayfuriye. Beyazıt-ı Bestami, Tayfur ismi de vardı, lakabı da vardı. Tayfuriye adını aldı Beyazıt Hazretleri'nden sonra ondan sonra ki isim Abdülhalik Ucduvani Hazretleri den geliyor. Ee, Hacegan yolu. Haceler yani şeyhler büyüklerin yolu mağasındadır. Hacegan yolu Abdülhalik Ucduvani'den geliyor. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin babası Nesebih soyu İmam Malik'e dayanıyor. Meşhur Maliki mezhebinin sahibi İmam Malik'in torunları. Zaten silsiledeki büyükler olsun veyahut tarikat kurucu olan büyük veliler olsun. Bunların hepsine bakarsanız soyları mutlaka çok yükseklere dayanıyor. Ya Seyyittir. Yani Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem torunlarındandır. Haşeni'dir, Hüseyinidir. Nakşibendazileri Seyyittir. Caferi Sadık neslinden geliyor. Hazreti Fatıma hanamımızın torunlarından Nakşibendi Hazretleri. Abdülkadir Geylani Şehitlerin şahıdır. Hangi tarikata bakarsanız Seyyid Bedevi Seyyittir. Ebu Hazen Şazeli Seyyittir. İmam-ı Rufai Seyyittir. Hangi tarikata bakarsanız? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelenler hep bu yolu yürütmüşlerdir. Baş kurucular olarak. Ya da sahabe çocuklarıdır. Sahabe çocuklarıdır, muhacirlerin çocuklarıdır veya ensarın çocuklarıdır. Müçtehitler de öyledir, mezhep imamları da öyledir, tarikat büyükleri de öyledir İlla Tabi şimdi bazı silsileler, şeceriler epey zaman geçti kaybolmuş olabilir ama Yine bu işi takip edilirse büyüklerin, velilerin illa şecereleri büyüklere dayanır. İmam Malik soyundandır. Babası Malatya'da. Türkiye'deki Malatya'da doğmuştur Abdülhalik Uçduvani Hazretleri. Malatya'nın büyük ulemasındandır. Annesi de soylu ailelerden, o zamanki kralların kızlarından. Babası bazı nedenlerle Malatya'dan hicret etmiştir. Mavera Nehir, Mavera Nehir işte Ceyhun Irmağı, Ceyhun Irmağından sonrası Mavera Nehir dediğimiz, Buhara, Semerkant, Nesef, Taşkent ve o bölgelerin hepsine Mavera Nehir nehrin ötesi diye isim alıyor. Sonra Buhara tarafına gelmiştir. Hucduvan, zaten Hucduvani diye geliyor, Hucduvan, şu anda da adı Hucduvan. yani bazı isimler değişmiştir ama şu an oradaki ismi değişmemiştir orada yerleşmiştir. Hadır Aleyhisselam, yani siz Hızır diye biliyorsunuz, Hadır Aleyhisselam ile babası görüşürdü. Ve sohbetinde bulunurdu. Hadır Aleyhisselam babasına senin bir oğlun olacak, adını Abdülhalik takacaksın diye müjdelemiştir. Ve ismini de Hadır Aleyhisselam takmıştır. Sonra Meşahik'in yanında, Sadrıddin Hazretler'in yanında zahiri ilimleri tahsil etmiş. Yani işte tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimleri öğrendikten sonra batını ilimler, manevi ilimler, kalp ilimlerini tahsile heves etmiş. Tabii onların mücadeleleri, onların açlıkları, susuzlukları, uykusuzlukları, nefisle mücadeleleri yani bunlar anlatılmakla ıı, kavranacak şeyler değil, yaşanacak şeyler ama şu anda yaşayacak kimse de yok. O gücü kendinde bulacak kimse diyor. Bu zatların halleri böyle. Şeyhinin yanında o hocası Sadrıddin Efendi'nin yanında tefsir dersi okurken <gülüyor> Rabbinize yalvarın sızlanarak, boyun bükerek ve gizli olarak dua edin. Ayet-i kerimesinin tefsirine gelince şeyhine, hocasına diyor ki bu gizli zikir o zamana kadar meşayih açık zikrediyorlardı. Gizli zikir yolunu çıkaran Abdülhalik Uçduvani'dir. Hocasına diyor ki bu zikirin gizliliği nasıl oluyor? Bu ayette emredilen gizli zikir hangisidir? Yolu nedir? Çünkü dilinden zikredersen insanlar duyar veyahut da duymasa da dudağın kıpırdasa yine yanındaki adam senin dudağına baksa zikrettiğini anlar. O sadece 70 Melekler meselesi var. Hadiste diyor ki meleklerin bile duymadığı, sağdaki sondaki yazıcı meleklerin bile duymadığı zikir, duydukları zikirden 70 kat üstündür. Bu melekler nasıl duymadığı zikir olur bunun şekli var. Bunun bir yolu var ama diyor nasıldır bu iş hocam diyor. O zaman daha genç iken e zaten diyor Kalbinle zikir yapalım desen, kalbinle zikir dedi, şeytan neşe, tane ecrimin, şeytan kan damarlarında gezer diyor adı şerif. Adamın kalbine hortumunu sokar. Nasıl olacak? Evladım dedi hocası, bu ledün ilmindendir, manevi ilimdir bu. Bu bir kitapta yazmaz dedi. Ama Allah isterse dostlarından birini sana gönderir. Sana bu yolu Allah öğretir. Diye hocasından aldığı müjdenin çikiz zamanı çok bekledi. Sonunda babasına gelen Hadır Aleyhisselam ona da geldi. Ve Hadır Aleyhisselam'la görüşmelere başladı. Sen benim oğlumsun dedi ona. Hadır Aleyhisselam. Manevi evlat edildi onu. Ve artık bu yolun esaslarını talim etti, öğretti. Gizli cikri öğretti. Havuz var orada, kuyu var. Başını kuyuya sokturdu. Kuyunun içinde hapsi nefeslenen, nefsin suyun içinde nefes alamazsın. O nefes alınmayan, nefes alınmadan yapılan zikri talim etti bütün vazifeleri ona, öğretti derken Hazreti Abdülhalik'e manevi fetihler hasıl oldu. Bu yolu Allah Teala kendisine ilham etti. Tabii ki o da sadece Kadir Aleyhisselam'dan tarikatı öğrenmiş değil. Silsile'de onda şeyhi kimdir? Yusuf'ül Hemedani. Yusuf'ül Hemedani. Şu anda biz ziyaret edemedik. İnşallah onun kabr şerifi Merv'dedir. Yani Türkmenistan'da. Türkmenistan'a gidemedik. Ayrı bir ülkedir. Ona inşallah gideceğiz. Türkmenistan'a hususi gitmek lazım. Yusuf'ül Hemedani için. Yusuf'ül Hemedani. Şeyh'ül Meşayih. Şeyhlerin şeyhi. Abdülkadir Geylani'yi çocukken müjdeleyen zat. Abdülkadir Geylani gençken geldi. Bu çok büyük veli olacak. Ve bu Bağdat'ta kürsüde benim ayağım bütün velilerin boynunun üstündedir dediği zaman dünyanın her tarafındaki evliya başına eğecek dedi. Çocukken Yusuf ve Medani öyle bir şey Daha da çok onda kıssaları var. Yani Abdülkadir Gucdivani Hazretleri Yusuf ve Medani'nin halifesidir. Zahirde mürşidi var. Hadır Aleyhisselam manevi ledün ilminden öğretti ona. Ama zahirde de bir şeyhin elinden tutmuş, e, ders almış Yusuf-i Medani, Kudüs-i Sesi Medani Hazretleri'ne halife olmuştur. abeşi kim? Yani Abdülhalik Uçduban'ın ağabeysi, e, dört halife bırakmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört halife bıraktığı gibi bu zatların hepsinde de başlıca dört halife, binlerce halife vardır ama başlıca dört de toplanır. E bir tanesi de işte, Ahmet Yesevi Hazretleri. Meşhur Ahmet Yesevi o Türkistan'da. Ahmet Yesevi Hazretleri Kuddisesi ruhu, o büyük veli Abdülgalib Ucdivani'nin abisi sayılır. Yusuf el-Emedani'nin halifesidir. O Türk meşayihinin en ulusudur. Zaten Buhara tarafının şeyhi de oydu. Sonra Yeseye Türk diyarına tarikat talimiyle manen emir olunca Abdülgalib Ucdivani Hazretleri'ni Buhara'ya dedi ki ben o tarafa göçüyorum. Buralar sana kaldı. diyerek Buhara ve havalisinin şeyhi Abdülhalik Uçduhani Hazretleri kaldı. Dört halifesinden ikisini duydunuz. Bunlar büyük veliler. Bunlar öyle zatlar. Melekler bile bunlardan şefaat istiyor ya. Melek, melek. Men lem u'inuhu müheyminun ve hıvâssû el-emru fî khatarin ve lehüve min melek diyor İmam-ı Rabbani mektubatta. Allah, allah Teala ve onun dostları ''Seçkin kulları kime yardım etmezse, o kişi melek de olsa, işi yaştır.'' diyor. Hadi bakalım şimdi. Çünkü itikat da, akad-i nesefi de, itikadımıza göre insanların velileri, meleklerin velilerinden üstündür. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstündür. Yani İbrahim aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamdan üstün olduğu gibi. İnsanların içindeki bir veli de bir Allah dostu, da, melekler içindeki yüksek velilerden üstündür. Çünkü insanda cihat vardır, melekte cihat yoktur. Üstünlük neye göredir? Fadlullahul mucahidin alel qaidedin. Yani azîma cihat edenler oturanlara göre çok üstündür. Dolayısıyla meleklerde nefis yok, şeytan yok, sıkıntı yok, zahmet yok. Seni benim gibi uğraşmıyor. Onun için avam mı beşer? Yani bizim gibi sıradan insanlar Sıradan Müslümanlar elhamdülillah el-i itikadındayız, abdestliyiz, namazlıyız ya Ha bizim gibi sıradan Müslümanlar da sıradan meleklerden üstündür E çünkü cihattadır O çünkü Yusuf'un meleklerden biri dördüncü kat semadan ikinci kat semaya rütbesi tenzil edildi Bu sefer diğer meleklere şikayetlendi Ya ne yapsak ne etsek dördüncü kattaki şeye alışmış Havaya alışmış, arkadaşlara alışmış, zikre alışmış mamin مِنَّا اِلَّا عَلَىٰهُ مَقَامٌ malum diyor Kur'an'da Hepimizin belli makamı var E şimdi o makamdan ayrılınca bir sıkıntıya girdi Dedi ben o makama alıştım ama nasıl ben o makama tekrar ulaşabilirim deyince Diğer melekler dediler ki yeryüzünde Yusuf-ül Hemedani var ondan dua alırsan yükselebilirsin İnsan kılığına göre geliyor ihvanın müritlerin arasında Kimsenin bir şeyden haber yok Cebrail Aleyhisselam insan kılığında Resulullah'a geldiği gibi Sallallahu aleyhi ve sellem geliyor Himmet istiyor e, dua ediyor. Çıkıyor gidiyor. İhvanın bir şeyden haberi yok. Olan var olmayan var. Efendi Hazreti kimdir nedir yakından uzak bir şey anlamadık. Diyor ikinci kat semaya tenzil edilen bir melekti. Bizden immet istedi. Dördüncü kata geri yükseldi. Allah dostlarına yetki vermiş. Kardeşim sen ne konuşuyorsun? Nasıl inkar ediyorsun sen? Hesuf Ulemedani. Üç arkadaş İbn-i Seka var. Birisi de bir de Abdülkadir Geylani. Üç arkadaş Yusuf ile Medani ziyarete gidiyorlar. Ziyarete giderlerken o i̇bn Şaka denen büyük alim. Öyleceki adam. O zaman en büyük alimi. Diyor ki ya diyor bu da diyor büyük evliyamış diyor. Giderken yolda. Bir soru soracağım diyor. O tutturacağım diyor böyle. Cevap bile veremez. Çok alim bu da. Bu i̇bn Şaka meşhur adam. Ondan sonra öbür arkadaş onda da adına bakıyorum da evet Abdullah İbni Ebi Asrun o da diyor ki ben de dedim ki diyor ya ben ben de bir şeyler soracağım ama öğrenmek için soracağım yani bilmek istediğim bazı konular var Aydınlanmak istiyorum. İmtihan için değil. Mümtehimmel melondur. Yani imtihan etmek için gelen evliyayı lanete çarpılır. Ben de diyor, bazı meseleler öğrenmek soracağım. Abdülkadir Geylani de genç, delikanlı. O da dedi ki diyor maazallah Allah'a sığınırım ben bir şey sormayacağım. Ben oturacağım huzurunda diyor. Cemaline bakacağım bereketini umacağım diyor. Kimin sonradan evliya olacağını Çocukken anlaşılıyor mu? İşte. Girdik yanına diyor. O zaman da Bekliyoruz. Bir zaman bizi bekletti diyor. Ondan sonra geldi. Dire hiçbir şey soran yok. Konuşan yok. Hemen İbn-i baktı diyor. Kızgın bir şekilde. O dedi ya soracağım. Yazıklar olsun sana dedi. Bir şey soracaksın da ben cevabını bilmeyecektim değil mi? Soracağın şu cevabı da bu. Ben sende kafirlik ateşinin dalgalandığını görüyorum. Allah dostları adamın ne mal olacağını bir Şimdiki en büyük alim olur imansız ölür. Bak. Sonra bana baktı diyor. Abdullah. Ebu Sa'd Abdullah. Ya Abdallah. Sen de bana bir şeyler soracaksın cevabını Merak ediyorsun. Soruların bu. Cevabın da bu. Seni de bakıyorum vaziyetine dedi. Kulaklarının yumuşağına kadar, kulak memene kadar dünyaya batacaksın. Çok zengin olacaksın. Çok parayla oynayacaksın demek istiyor. Senin de durumunu öyle görüyorum. Fakat onu da yani çok edepli bulmadı. Soru soracağım bakalım ne diyecek yani öğrenmek için falan ama bu soru sorma işi ni biraz beğenmedi yani. Sonra işte Abdülkadir Geylani Hazretlerine döndü genç dedik. Allah'a ve Rasulünü razı ettin evladım dedi. Güzel edep takındın. Nasıl mı? Hiçbir şey soran yok. İşte o zaman dedi. Görüyorum seni Bağdat'ta kürsüye çıkmışsın. Kalabalık cemaate vaaz ederken. Evliyanın kutbu olduğunu ilan edeceksin dedi. İşte o zaman bütün veliler boyun eğecekler. Şimdi bu zat Abdullah Hazretleri bu anlatıyor diyor ki Şeyh Abdülkadir'in büyüklüğü anlatmaya lüzum yok. Abdülkadir Geylan dedim mi bütün dünya ittifak etmiş. Bütün veliler demişler ki bu zat velidir. Hatta i̇bn Teimiye Teymiye <gülüyor> evliya beğenmez yani. İbni Teymiye bile diyor, Abdülkadir Geylani kesin velidir, şu kadar kerameti var. O bile kabul etmiş. Artık itiraz eden bir kişi yok. Abdülkadir Geylani'nin velaeti hakkında. Kendisi de diyor, beni de diyor, vakıflar müdürü yaptılar o zaman, evkaf hazinenin başına. Altınların içinde boğuldum diyor. Para, para, para, para, para. Ne ilim kaldı, ne bir şey kaldı. Uğraşıyorum, paralar gelsin şuradan gitsin buradan. Bakanlık gibi bir şey yani o zamanki maliye şey gibi. O da çıktı diyor sonradan. İbn Seka da o kadar alim oldu, o kadar alim oldu dünyada eşi benzeri olmadı. Kimlen tartışıyorsa adamı pes ettiriyor. O yüzü de güzel, yakışıklı yani manasına, dili de düzgün. Halifenin yakın adamı oldu. Halife de o zaman Rum kralına artık İstanbul da olabilir. Zannediyorum. Konstantin olarak geçiyorsa yine İstanbul olması lazım o zaman. İstanbul'un fethinden evvel çünkü. Ya sen dedi bütün papazlar, keşişleri Rum kralı toplasın. Ben dedi halife olarak bir meydan okuma yapayım. İslam'ın hak olduğuna, Hristiyanlığın batıl olduğuna dair. Sen de çok büyük halimsin ya senin karşında hiçbir papaz konuşamaz. Seni göndereyim bunları bir mat, mat et Hem ben sana çok büyük ikramlarda bulunurum Hem de dünyaya ismin yayılır Tabi adamın Allah rızası derdi yok da Meşhur olmak vesaire Fakat çok alim tabi Kabul etti bu teklifi Rum kralı da bütün Kıssisleri, rahipleri topladı Bunlarla bir mücadele, bir mücadele Bütün papazlar. Ya zaten papazın konuşacak ne davası var Bir şeyden haberi yok ki Böyle böyle bir şeyler yapıyor duruyor Bir şey bilmiyor yani Zaten Haç'ın ne olduğunu sorsan Haç'tan da haber yok. Çarmaha gerilen kim onu da bildiği yok. E onun için bunları susturdu. Rezil etti falan. E kral buna çok değer verdi, Rum kralı o zaman. Çok değer verdi. Efendim fakat bu tabi sanki işi rekabete sokacak. Lan bu, bu kral daha mı iyi bakacak bana yoksa? Bizim halife veri bir kilo altın. Ucuza gider yani bu iş. Fitnesi arttı. Bir kere de kralın kızını görmüş. Ona da aşık oldu Rum kızına. Beğendi çok. Baktı ki kral da buna çok hürmet ediyor falan. Neden? Çünkü dünya çapında bir olay biliyor musun? Rum kralının huzurunda bütün keşişler mat oldu falan deyince yani bir rezillik oluyor Hristiyanlar için. Onun için bunu hoş tutmaya çalışıyor ki bu yayılmasın bu mesele sır falan. E bu da dedi o zaman kızını ver. Anlaşalım falan. O da dedi ya kız kızını vermek kolay mı dedi ya? E ne istersin ne yaptı? Hristiyan olursan veririm dedi. Görüyor musun şimdi? Ve Hristiyanlığı kabul etti. O en büyük alim İbn-i Şaka kızdan evlendi. Rum kralının damadı oldu. Ne dedi ona? Hüsvelemedani, kudsesi ruh. Kafirlik ateşinin sende dalgalandığını görüyorum. Ne kadar sonra olacak işi meşayih nasıl keşfetti? Sonra da allah Teala adamı kralın kızıyla mutlu eder mi? Verdi belasını bir hastalık bir de uyuz gibi bulaşıcı hastalık. Saraydan da attılar mı bunu? Çöple. Milletten dileniyor. Kimse bir şey verdiği yok. Birisi İstanbul'a gelmişti o zaman tabii Bağdat'tan gelen giden bazı ticaret oluyor vesaire. Onu tanıyan birisi rastladı. Dedi bu nedir ya senin durumun sen İbn-i meşhur alim şudur budur Dedi işte durumun budur budur budur oh. Dedi ya sen dünyanın en büyük alimiydin o zaman Hiç Kur'an'dan bir şey ezberinde kaldı mı dedi Hiçbir ayet hatırlamıyorum dedi Kafirler cehennemde çok isteyecekler keşke Müslüman olsaydık Bir bu ayet kalmış Allah Allah Adamı ne hale getirdi Allah Teala Sonra o zaten anlatıyor Bağdatlı. Bir de baktım diyor böyle her tarafı yanmış son nefesini veriyor. Çöplüklere atmışlar. Ölüm halinde de rastladım diyor. Kıbleye doğru çevirdim. O yine doğu tarafına dönüyor. Allah, Allah Kıbleye de dönemiyor ölürken. Hani kıbleye çevirelim adam ölüyor demiş. Ben çeviriyorum kıbleye o dönüyor tersine. O şekilde efendim Ruhu çıktı bana diyor ara sıra derdi ki Yusuf Hemedani'nin o sözü var ya derdi o görüyordu onu ara sıra sokaklarda ne dedi bana zamanında görüyor musun edepsizlik yüzünden başıma neler geldi onun için kimsenin içinden inkar itiraz Allah dostlarına karşı geçmesin bizim anlattığımız şeylerden herhangi bir hakkında acaba bu kadar da olur mu ya böyle palavra mıdır nedir sakın ha. İçinizden geçirmeyin. Bütün bereketten mahrum olursunuz. Ama inanırsanız bu evliyaullahın kerametlerine bütün feyizlere nail olursunuz. Biz size onun için anlatacağız. Biz sizin inandığınıza inanıyoruz. Onun için anlatıyoruz. Ama bu zamanda inkarcılar çoğaldı. Hem de Hacı Hoca kesiminden çoğaldı. İlahiyatçılardan çoğaldı. Hiç inanmıyorlar tasavvufa. Manevi yolu inkar ediyorlar. Belayı bulurlar arkadaşlar. Belayı bulurlar. Hele Allah dostların haline konuşanlar. Şeyhülislam Hirevi Hazretleri Mecah'ın şeyhi öyle der. Ya Rabbi, ilahi kullu mene raddesukutu feskutu aleyna. Ya Rabbi, kimi helak edeceksen onu bizim aleyhimize döndür. Bizi gıybet etsin, bizi tenkit etsin, belasını bulsun. Evliya'nın duası var. Onun için ne işin var dünyada? Gâvur mu kalmamış? Ma Mason mu kalmamış? Yahudi mu kalmamış? Bu kadar gâvuru bıraktığında Allah dostların aleyhine ne konuşuyorsun velilerin aleyhinde ya? Belki anlayamadığın bir şeyler olmuş olabilir. Onların ledün ilmi var. Onun için Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı işleri Kur'an'da yazmıyor mu? Musa Aleyhisselam'ın bile anlayamadığı işler olduk. Çok da karıştırmayacaksın. Kabul edeceksin. İstikameti, kerameti ortadaysa. Abdülhalik, Gucdivani Hazretleri, kimin halifesi? Yusuf'ül Hemedani Hazretleri'nin halifesi. Evet. Böyle bir büyük veli velilerin şahı çok büyük nasihatleri var, vasiyetleri var efendim bu yolu kurmuş ve Nakşibendi Hazretleri'ni de ne dedik manen yetiştirmiş Nakşi tarıkındaki kaideler 11 kaide, bütün bu kaideleri kuralları koyan Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'dir Vukuf-u adedi, vukuf-u zamani, vukuf-u kalbi, yahut yatlaş, bunların hepsinin tabirleri var, izahları var, o tabii haftalar sürecek konulardır. Şimdi onlara girmiyoruz. Ama bizim ilk ziyaret ettiğimiz, yani silsilemizden Abdülhalik Ucduvani Hazretleri oldu. Allah Teala hepimizin üzerine himmetini daim eylesin. Evet. Bu mübarek zat dedik belki aralarında birkaç yüz sene var Nakşibend Hazretleri sonradan geldi, fakat Nakşibend Hazretleri'ni manen terbiye etti, dedik. Nakşibend Hazretleri bu manevi terbiyeyi anlatırken Abdülhalik Uçduvani Hazretlerinden nasıl yetiştiğini, ilginç bir hadise. Manevi yolun başlangıcında cezbe hali bana galip geldi diyor. ve kabirlerde dolaşıyorum. Bu kabir ziyaretlerinin çok önemi vardır. Evliyaullah'ın çoğu kabir ziyaretleriyle yetişmişlerdir. Ebu'l Hasanık Karkane Hazretleri Beyazıt ve Sami'yi hiç görmemiştir hayatında. Kabrinde manen yetişe yetişe yetişe silsilede onun halifesi olmuştur. Şahnaki Bey Hazretü Abdulgalib hiç görmediği halde efendim Abdulgalib Cevvani ruhaniyetiyle yetişmiştir ve bu makama erişmiştir. Bunun sünnette yeri var mıdır? Sahabe dönemindeki en büyük örneği kimdir? Üveys el-Karani yani Veysel Karani diye bildiğiniz zatın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç görmediği halde Yemen'in köyünde hiç görmeden manevi yetişmesi ve Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ona aşık olması mübarek hırkasını bırakması Hazreti Ömer Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'e e siz onunla görüşeceksiniz benden sonra. Tabi Üveyş Hazretleri ne Medne'ye ama biliyorsunuz annesiyle ilgili kıssayı O herkesin malumudur. Sonra Yemen'den gelen kafileler içinde dellal bağırtırsınız. E, tarifini de yapmıştır. Şu, yani şeklini şemalini. Bu hırkayı ona hediye edeceksiniz. Ve ondan dua isteyeceksiniz. Hazreti Ömer dua istiyor. Hazreti Ali dua istiyor. Halbuki Üveyş El Karani sahabeden bile değildir. Tabiinin en hayırlısıdır. Ama manevi terbiye yani ruhların birbirini yetiştirmesi. Bedenler görüşmeden de ruhlar birbiriyle kavuşur mu? Kavuşur buyuruyor Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem el el -er ruhu yelkar ruh. Ruh ruh ile buluşur. Manevi ruhlar görüşür. Feteşammu fil hava. Havada koklaşırlar diyor. Ve manahacu halbuki biri diğerini görmüş değildir. Bir günlük, iki günlük, üç günlük mesafelerden de görüşürler. Bazı kere şu anda sağ olabilirler de bedenen gelip gitmezler, ruhen buluşurlar. Bazıları da vefat etmiş olabilirler. Onların da ruhları ölmemiştir. Dolayısıyla bu görüşmeler inkar edilemez. Sahih hadis-i şeriflerde sabittir. Zaten Yusuf Aleyhisselam'ı Yakub Aleyhisselam'ın uyarması Züleyha validemiz ona musallat olduğunda Yakup Aleyhisselam'ın hemen gelip parmağını ısırarak aman dikkat et evladım zinaye düşme diye onu uyarması Ya Yakup Aleyhisselam nerede? Kenan ilinde Yusuf Aleyhisselam Mısır'da ve hatta Yusuf Aleyhisselam'ın o sıkıntıya düşme halinde Yakup Aleyhisselam'ın gelip mübarek eliyle göğsüne Yusuf Aleyhisselam'ı vuraraktan tamamen onu zinadan kurtarması zaten zinaye düşecek değil peygamberler divanında kayıtlanma Babasının müdahalesi. Bütün bunlar ruhani buluşmanın, ruhani görüşmenin, ruhani imdadın, mededin, yardımın, himmetin Kur'an'da delilidir. Burhan-ı Rabbi ayette Yusuf suresi Rabbinin burhanını gördü diyor. Rabbinin burhanı Yakup Aleyhisselam'ın gelip gözükmesidir. Yani hayatta da olabilirler, vefat da etmiş olabilirler. Bunların arasında fark yoktur. Çünkü ruh ölmüyor. Bu itibarla bu Kabir ziyaretlerine çok önem verirlerdi. İza tehayyerdün el kubur. <gülüyor> hadis-i şerifte buyuruyor, İşlerinizde şaşıp kaldığınız zaman ne yapacağınızdan karar veremediğiniz zaman Allah dostları kabirde yatan ehlullah'tan yardım isteyin. Gidin immet isteyin hemen yetişirler. Bu velilerin bu hadis-i şeriftir İbn Kemal Şeyhül İslam'ı Kemal 40 hadisten biri olarak bunu zikretmiştir. Keşful gafada İmam Aciluni muhaddistir. Hadis kriterlerini yapan insandır, o da bu hadisin kaynağı olarak i̇bn Kemal'i göstermiştir. Kaynağı var demiştir. Bu Evliyaullah zaten çok hadis kaynağı sormaya da gelmez. Çünkü onlar Resulullah'la direkt görüşürler. Adamı da rezil ederler sonra. İşte Hace Paris'a, duydunuz mu Hace Paris'a? Hace Paris'a Şahin Akşiman en büyük halifesidir. Silsileye Alaaddin atlar geçmiştir ama aslında Nakşibendi Hazretleri tarikatı, görevi kime bırakmıştır? Hace Parisa'ya bırakmıştır. Sonra ihvan ala yönelmiştir. Hace Barza cezbe halindeydi çok, mübarek insan. Nakşibendi Hazretleri buyurdu ki, benim yaratılış sebebim Hace Parisa'yı yetiştirmektir. Yaratılış sebebi. Ve Hace Parisa havuza ayaklarını uzatmış, manevi hale dalmış gitmişken, Nakşibendi Hazretleri onu görüp, havuza inip, ayaklarının altını öpüp, bu dostun hürmetine bana rahmet et diye dua etmiştir. Hace Paris'e muhaddislerdendir. Çok hadis rivayet etmiştir. O zamanki alimler de onun hakkında konuşmaya başlamışlardır. Ya bu hadisler rivayet ediyor ama kaynağını tam vermiyor. Kaynakları nedir? Senetleri nedir? Rivayetleri nedir? Şu mudur? Bu mudur? İşi karıştırdılar. O zamanki krallara çıktılar. Muhaddisler toplandılar. Hace Parisa imtihan edecekler. Ya sen evliya ulağla uğraşıyorsun, senin daha bilmediğin kitapları çıkarıyor o be. Neyse, muhattisler toplandılar. Isam meşhur, nahivci Isam vardır. Isam da o zamanki heyette, efendim, hakem heyetinde kadı olarak gelmişler. İşte şu hadisi okuyorsunuz, efendim senedi var mı? Bir senet zikrediyor, cemaate anlatmıyor ama onlar sordu şimdi. Yani ben şundan duydum, o şundan duydu. Senet Resulullah'a dayandıracak. Yani bu senette meçhuller var, bizim tanımadıklarımız var değil mi? Peki, bir başka senet söylüyor. Kaç yoldan hadislere rivayet buluyor? bunlarda bahane buluyor. Orada zayıf var, burada meçhul var, burada tanınmayan var, şurada bilinmeyen var. Dedi ki, Hoca Efendi, o zamanki kadıya işte neyse. Sizce falan müsnet, yani falan alimin hadis kaynağı sahih midir? Evvela sorayım da bari dedi ben işi garantiye alalım şimdi ona dedirttirecek önce Sahittir dedi onda varsa tamam mı dedi tamam dedi ama dedi benim bildiğim kadarıyla onda yok dedi falan öyle mi dedi bak ben senin evine bugüne kadar hiç gelmedim dedi şimdi evine adamı gönder Falan kütüphanenin falan rafında şu ciltli kitap üstünde şu kitap var altında şu kitap var o kitabın şu sayfasının sağ tarafında bu hadisi bulacaksın Adamın ödü koptu, benim evimi ne bülüyor, kütüphaneyi ne biliyor? Hemen adam gönderdi, heyetti orada, açtı. Aynı, efendi hazretleri çok anlatırdı bunu. Kitabı böyle buldu, sayfasına kadar. Öyle bir rezil oldular ki. Yani bunlar ilimden de anlamıyor kardeşim. İlim söylüyorsun, elif pane buluyor. En sonunda bir keramet göstermeye mecbur ediyorlar adamı yani. Haca Parisa'da bir kerametle rezil etti yani. Ondan sonra Haca Parisa, büyük muhattis, hepsi başladılar. Onu yayma şöhretine. Mübarek adam. Ne inat ediyorsun ehlullah. Bu hadisin kaynağı şöyle. Şunun kaynağı böyle. Ya adam Resulullah'la direkt görüşüyor diyorum sana. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah diyor ki. Ya Resulullah diyor hiç kitaplarda olmayan özel bir hadis istiyorum diyor ya. Resulullah Efendimiz diyor ki sen bir istiyorsun. Ben de üç tane söyleyeyim diyor. E bunu kitapta da belki bulamayabilirsin. Ama yani Nakşimen Nazeri gibi, Hace Farisa gibi, Ubeydu Ahrar gibi, Abdülhalik Uçduvani gibi bizzat bir hadis söylediği zaman buna kaynak sorulur mu ya? Abdülkadir Geylani bir şey naklettiği zaman sen bunu nereden öğrendin sorulur mu ya? Bunlar edepsizliktir, ayarsızlıktır, düşüklüktür, sefilliktir. Sonra edepsizlikten millet ne hale geldi görüyorsun? Yapma böyle edepsizlik. İnan, inan, itikat et. Allah dostları doğru buyururlar. Bak kabir elinden yardım isteyin bu hadisleri. Naksimhan Hazretleri diyor ki ben bütün Buhara mezarlarında dolaşırdım diyor. Geceleri. Bütün evliyaullah kabir ziyaretlerinde ve gece kalırlardı. Sabaha kadar kabirlerde. Biz olsak zaten e, hışt etse bir şey, biri mi hortladı diye mezarlığı kaçır, bırakır kaçarız. Sen mezarlıkta gece durmak her yiğidin harcı mıdır? Şurda şehitlikte bile duramazsın, her taraf taksi geçiyor. Ya? Ya ölürsem, ya kalırsam, biri beni içeri çekerse bilmem ne. Ecelin gelmeden nere çekecek seni? Çekse de kalkarsın. Ölmedin ya canım. Korkuyor. Adam kabirden korkmamak için maneviyat lazımdır. Hele gece kalmak bir de yalnız kalmak. Şanakşiman Hazretleri diyor ki Kattese Allah'a Buhara'nın nahiyeli. <gülüyor> Dolaşıyorum. Kabirleri geziniyorum. Muhammed İbni Vasi Hazretleri. Onun kabrini şimdi bu sefer bulamadık. İnşallah bir dahakini araştıracağım ama Buhara'daymış o da. Tabiinden büyük muhaddes. Onun mezarına gittim diyor. Baktım bir kandil yanıyor. Mum yakmışlar. Hakikaten yani mumlar yakıyorlar da gece ışık olsun. Kandil yakmışlar. İşte yağı da var. Uzun bir fitili var. Yalnız fitili bazı kere oynatmak lazım. Fitili oynatırsan ya çıkacak, ışık parlayacak. yani. Sönük, ışık sönmeye yüz tutmuş. Ondan sonra biraz oturdum diyor. Dediler, Şeyh Ahmet ecgarivi onun kabrine gideceksin. Manevi işaret geliyor Nakşibana Hazine'ne. Kalktım onun kabrine gittim, oraya baktım. Aynı orada da bir fitil, yağ var. Fakat işte bir atırsan çok yanacak, yoksa sönük. Orada vardığımda iki adam geldiler diyor. Or belime iki kılıç bağladılar. Beni bir merkebe bindirdiler. Dediler ki, işte manevi rical geliyor. Şeyh Mizdahan Hazretleri var o zaman, i̇şte hep mezarlara. Kabirlere gönderiliyor gece. Falan zatın kabrine. Gideceksin. Gittim oraya. Baktım yine aynı fitil, aynı kandil, aynı şey bana gösteriliyor. İndim, oturdum kıbleye doğru. Tam ruhaniyete teveccüh ediyor. Kabir sahibine falan. Geçkinlik hali geldi. Yani kendimden geçiyorum. Senin, senin benim gibi uyuma hali değil. Uyuma başka, geçkinlik başka. Geçkinlik kime oluyor? Evliyaullah'a oluyor ya. Yani. E şimdi uyuma bize oluyor. Biz ayakta uyuyoruz zaten. Ondan sonra baktım gidiyor. Kıble duvarı yarıldı. Kıble tarafından. Şimdi bu manevi. Buraya kadarkiler zahiri. Şimdi manevi aleme geçti. Yüksek bir taht. Çok heybetli bir zat oraya oturmuş ama önüne perde çekmişler. Görünmüyor etrafında da cemaat var. Muhammed Baba sen masi kut sesiyor anlatacağım. Naşmanzadenin şeyhinin şeyhi. İçimden geçirdiğim ki bu büyük zat kim acaba? Etrafındakiler kim? Deyince o cemaattan ya yani onlar perdenin önde oturmuşlar. Perdenin arkasındaki zatı görmedim. Onlardan biri dedi ki bu büyük zat var ya önü perdeli kapalı olan zat. Abdülhalik-i Hucdivani Hazretleridir. Tabii lakması duymuş ismini, çok duymuş ama Kendini görmemiş çünkü o çok evvel vefat etti. Bu cemaat onun halifeleridir. diye hepsine işaret etti. Bu Ahmet Sıddık. Bu Evliya Kebir. Bu Arif Rivgeri. O bizim silsilede ziyaret ettik anlatacağız. Bu Mahmud İncir Nevi O da bizim silsilede ziyaret ettik anlatacağız. Onları tanıtıyor bana diyor. içlerinden biri. Bu da dedi... Hacı Ali Ramiteni, Hacı Azizan o da bizim silseleden çok büyük. Onları hep ziyaret ettik de onları diyor Naksimendi Hazretleri bana tanıtıyorlar. Halbuki onları sağlığında görmemiş. Bu da dediler Muhammed Baba Semmasi sen bunu hala hayatında gördün dediler. Naksimendi Hazretlerini önceden keşfeden doğumundan evvel doğduktan sonra terbiye eden 18 yaşlarına kadar Muhammed Baba Semmasi e, ilk intisabı ona sonra Seyyid Emir Gülal'e onu emanet etti. Bu senin şeyhindir. Dedi. Dediler Muhammed Baba sen Masi için. Hazine, sen tanıdın bunu. Evet. Sana bir takke vermişti. Hatırladın mı? Dediler. Hazine, o takkede kimin takkesi? Hacı Ali Ramiteni Hazretleri'nin takkesi. O takkeyi diyor. Bana çok evvelden vermişti. Ben de takkeyi evin bir kenarında unutmuşum epey zamandır. Büyük velilerden Hacı Azizan Hazretleri'nin takkesi. ''O takke senin evinde duruyor.'' dediler. ''Sana büyük bir bela gelecekti. Gelmişti, gelmişti, bela inmişti sana.'' dediler, Nakşibendi Hazretleri'ne. ''O takkenin bereketiyle, Hacı azizanın takkesi, onun bereketiyle Allah evinden o belayı kaldırdı.'' Dikkat edin burada, Nakşibendi Hazretleri kendisi anlatıyor ya. Şah an Nakşibend anlatıyor ya. Sen de diyorsun, ''Takkeden ne olur, tespiten ne olur?'' diyorsun ya. E şimdi biz diyoruz bu efendi babanın tesbihi, bu efendi hazretlerinin bir şeysi diye değer veriyoruz ona. Millet diyor ki bunlar ne cahil adam ya, efendi hazretlerinin çorabından ne olur ayakkabısından sen öyle zannet? Bak bizim ikvandan birinin başına gelen peri kızı musallat oldu ona. Benim de arkadaşlardan bizim. Her gece bunu cünüp ediyor. Peri kızı. Sen de diyorsun ki bana niye gelmiyor ya falan değil mi? Ne bileyim, bana hiç gelmese daha iyi. Ne şeytanı gör, ne avuzu çek. Ama belki arayanlar olur, sonra kafayı yedi mi bana gelmesin. Karısı da yanında, yahu diyor, karı da şaşırıyor kalıyor. Her gece kalkıyorum, teheccüdü edin. sabah namazını yetiştireceğim, yıkanıyorum. E karı dedi ki, bir şey yapmadık ki, ne yıkanıyorsun? <Gülüyor> bazı adam hatırlamaz, bazı karı hatırlamaz, biliyor musun? Allah, Allah. Adam bir işe ne diyor ya. Hanımlan diyor cemaatlik diyor. Gusül vacip oldu. Karının da haber yok. Ya haberi var da uykuluymuş biliyor musun? Ben de diyor yatıyorum. Bir de baktım karı kalkmış diye çırkılıyor. Ne yapıyorsun dedi? Yıkandın mı yok? E, biz gece birleştik ya. Aa uykuluydu. Git gusül et. Yani bazı karının haberi olmaz. Bazı adamın haberi olmaz da şimdi karı diyor ki. Ya diyor kardeşim bir değil iki değil. Her akşam gusül olur mu? Bir şey yapmadığımız yani hatırlımda Karıya anlatamıyorum bir şey dedi ya. Adam kafayı yiyecek her gece kusül. Abdest namazı zor yetiştiriyor be. O kadar yıkansan vücudun da çeker yani. Suya o kadar girilir mi? Bu sefer geldi Efendi Hazretlerine. Dedi Efendi Hazretleri ben senin nimetindeyim ihvandan. Adam dersinde güzel yapıyor. Çaktık bir belaya ya. Cinler musallat ol. Her gece. Efendi Hazretleri ne verdi ona biliyor musun? Lastiğinin tekini verdi. Ya işte senin benim aklımın içi. Lastik lastik. Cinler şeytanlar yanaşamaz. Evliya olan takkesine de yanaşamaz. Lastiğine de yanaşamaz. Elbisesine de yanaşamaz. O lastiğiz yatakta yanıma alıyorum diyor. O gün bugün geldiği yok. Gelemez. Eşik anladın mı? Şimdi bunları dinlerken de Abdülkalik Uçduvan Esyani sen de diyorsun ki bu zamanda öyle evliya yok ki. Var mıymış? Burada sağ. Allah başımızdan eksik etmesin. Zaman da öyle evliya var. Ya. Efendi hazileri bu. Kendini gizlemiş, kimseye şey anlatmaz, keramet söylemez, bir şey söylemez. Ama ben ağzından duyduğum ama tabii ben bazı gizli yerlerde bulunduğum için duydum. yani. Ortada konuşmaz. Ben aynı Naksibend Hazretlerinin kademi üzereyim. Silsile de benim ölçüm Şah Nakşibent'tir derdi. Yani ben Nakşibend Hazretleri yerindeyim. Ben bunu ağzından duydum ama sen bunu duyamazsın. Çünkü efendi bunu kimseye söylemez. Bir gizli yerde bunu. Özel. Ama şimdi özeli güzeli kalmamış. Efendi tanısın millet. Ben söylüyorum büyüklüğünü. Ha Şah Nakşibendi. Haftaya gelin dinlersiniz Şah Nakşibend kimmiş. Bu gece ben nasıl yetiştireceğim? Hepsini. Ama bunlar büyük. Dediler ki bana diyor, Hacı Aziz Han'ın takkesi evde unuttum bir tarafta. Baba sen mazi Hazretleri vermiş. O zaten görüşüyorlar Nakşimazilerle gençken. hazreti gençti. O takkene belayı kaldırdı senden. O anda diyor, cemaattaki bütün meşayik orada. Dediler ki, iyi kulak ver. Şeyh-i Kebir Hazretleri, yani Abdülhalik Ucivani Hazretleri, sana nasihatlerde bulunacak. Bak bundan sonra manevi yolda ilerleyeceksin. Allah'a ulaşacaksın. Bu yolda olmazsa olmaz nasihatları Abdülgalib Ucdivani'den şimdi alacaksın, ondan sonra da uygulayacaksın. Sonuna kadar bu yolda o nasihatlarla gideceksin. Dediler bana bütün meşayih, hepsi silsile büyükleri. Dedim ki selam verebilir miyim? Tamam dediler, perdeyi kaldırdılar. Selam verdim. Başladı anlatma Abdülgalib Ucdivani. Manevi yolun başı şudur, ortası budur, sonu budur. Anlattı, anlattı, anlattı, anlattı. Dedi evladım, mezarlarda gördüğün kandiller vardı ya, o kandiller neye işarettir ve işarettir Senin kabiliyetin tamdır. Tasavvuf yolunda ilerlemeye çok müsait bir insansın sen. Allah dostlu dostluğuna layıksın. Ancak sendeki kabiliyet fitilini, fitil var ya, biraz kıpırdatmak lazım. Yani bir mürşit eline düşmek lazım. Çünkü insan ne kadar kabiliyetli olsa da diye bir üflemeden gözünü açamayabilir. O işaret. Ta ki nurlar kuvvetlensin, sırlar belirsin. Aman evladım, şeriatın mutahhara caddesinde devam sebat istikamet edesin. Her halinde şeriattan kıl payı ayrılmayasın. İyiliği emredesin, kötülükten neyi desin, azimetle amel edesin. Ruhsatlardan, bidatlardan kesinlikle uzak durasın. Kıblen, uyacağın Yönün Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifleri olsun ve onun haberlerini, eserlerini nasıl yemiş, nasıl içmiş, nasıl bütün sünnetlere uyasın. Sahabe-i kiramın ahvalini tetebbü edesin. Selefi salihinin neler yaptıklarını çok iyi araştırasın. Bu şekilde manevi yolla zahiri ilmi birleştiresin. Yani iki kanatlı olasın. Tek kanatlı kalmayasın. Bana böylece Nasıl etti? Daha çok nasihatleri var tabii Naksimend Hazretleri onların hepsini aldı. Sözü bitince diyor, bir halifesi bana dedi ki, Naksimend Hazretleri diyor, bana dedi ki, bak, senin şu anda gördüğün zuhurattır. Ama bu zuhurat gerçektir. Sen şimdi ayılınca, gerçek mi değil mi diye şüphelenebilirsin. Sana bunun belgesi ve göstergesi olarak, yani bu gördüğün zuhuratın hakikat olduğuna dair, bir nişan vereyim. Mevlana Şemsiddin isimli büyük bir veli var. O zaman sağ. Şimdi ona hala geçkin. Naksimazer-i Zuhurat'ta devam ediyor. Abdülhalik Hüsnüvan'ın sözleri bitti. Bir halifesi şimdi ele aldı konuyu. Mevlana Şemsiddin'e gidesin. Onun yanında iki adam var. Cemaatinde. Şu anda diyor yani. Birbiriyle davalılar. Şey Efendi gerçeği bilmiyor. Haksızı haklı çıkarıyor. Haklıyı haksız çıkarıyor. Gerçeği bir şey öyle yapmayacak ama öbürü kandırıyor şeyi Yani davada haklı kendi gösterecek. Konuşması kuvvetli, çenesi kuvvetli. İşi götürmüş. Sen gideceksin Şeyh Efendi'ye diyeceksin ki Şeyh Şemsettin Efendi ne var? Senin tuttuğun haklı dediğin adam yalancıdır. Sahtekardır. Bu haksız çık çıkarılan adam haklıdır diyeceksin. O da sanan yani şahit isterse, delil isterse o adama diyeceksin ki, o haklı gözüken adama diyeceksin ki, sen falan zaman yabancı bir kadınla zina ettin. Kadın senden hamile kaldı. Rezil olmayayım diye çocuğu düşürttün. Ondan sonra da falan üzüm asmasının dibine gömdün. Diyeceksin, o yalancılığı çıkacak, şey Efendi de yalancıya inanmaktan kurtulacak. şey Efendi mübarek adam ama... Resulullah bile ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, sizin biriniz gelir diyor, çenesi kuvvetli olur, kendini haklı çıkarır, ben de diyor, onun konuştuğuna, onun konuştuğuna bakarım, bir hüküm verebilirim diyor, o kendini haklı çıkarttım diye Allah indinde de haklı olduğunu zannetmesin. Eğer Allah indinde haksızsa ben ona diyor, versem bile bir hak, cehennemden bir parça vermiş olurum diyor. Yani bana bunu Resulullah verdi diyerekten alınmasın çünkü neden? Haksızken kendini haklı çıkartmış olabilir, dır dır dır dır, dır. bazısı çok güzel konuşur. Onun için bu hadis şeriftedir. Bunun üzerine sen böyle yapacaksın diyor ondan sonra Mevlana Şemsüddin'e bunu ulaştır ikinci gün üç tane üzüm tanesi al üç adet kuru üzüm Seyyid Gülal Hazretleri o zaman Nakşemazen'in şeyhi Nesef'te meşhur Nesef Nesefi tefsirini yazan zaten oralı Nesef Nesef'te şeyhinin ziyaretine git Yolda giderken bir pirifaniye rastlayacaksın. Sana bir sıcak pide verecek. O sıcak pideyi al, sakın konuşma, yoluna devam et. Bir kafiliye rastlayacaksın. Onları geçtiğin zaman bir atlı seni karşılayacak. Ona nasihat et, onun tövbesi sana nasip olacak. O günahkardır, senin elinde tövbeye gelecek. Hz. Azizan Hacı Ali Ramite'nin takkesini de yanına al, Seyit Gülel Hazretlerine götür. Takkeyi evde bul. Şeyhine, Seyyid Gülal Hazretleri'ne, o zamanki sağ olan silsiledeki zata, Nakşemazen'in şeyhine, götür. Dedi diyor, ondan sonra beni bir oynattı şöyle. Ben kendime geldim, bir de baktım, kabri şerifte ziyaretti. Ha şimdi ne yapacağım, sabah oldu, evime gittim, Hem ilk iş takkeyi bulalım. Takkeyi getirdiler, uzun zamandır burada duruyordu demişler. Takkeyi görünce diyor, bir hal geldi, bir cezbe geldi, şiddetli bir ağlama geldi bana. Çünkü Zohratta o takke söylendi onun bereketiyle kurtuldun sen. Hemen onu aldım diyor. Hemen gittim, Mevlana Şemsettin Buhara'nın bir köyünde. Enbiktet'e. Gittim onun camisine, sabah namazını kıldım diyor. Dedim ki, şey Efendi, ne var? Ben böyle böyle böyle bir zuhurat gördüm, sen bir adamı Tutuyor musun? Adını da söylediler. Adamın adı Sakamın yine, Şu adam sahtekar, şu adam şöyle. O da diyor cemaatın içinde Şeyh Efendi çağırdı onu. Gel. Ya sen bir mesele varadı. Haklı çıkarttık seni falan ama bak sen haksız olduğunu geldi buzat söylüyor. Zuhrat'ta görmüş falan. Olur mu dedi ya böyle şey bu dedi ne söylüyor? Yok öyle bir şey falan. Bu sefer bir şahitta bir mesele daha vardı. Laksimaz'da öğretilmiş. Onu söyledim diyor. Onu da inkar etti. Baktım olmadı. Bu sefer açtım o çocuk işini. Dedim ki bak sen bir kadınla zina etmişsin. İddia bu yani. Acayip bir şey yani. Manevi işarete baksana. Senin benim rüyama benzer mi, zuhuratıma benzer mi? Fare rüyasında deve olmuş. Kalkıyoruz yine. <gülüyor> yine fare, aynı fare yani. Biz bazı kere görüyoruz ki padişah olmuşuz falan değil mi? Yine kalkıyoruz sürülüyoruz yani. Şimdi bizim zuhurattan ne olur? Bazı kendimizi zengin görüyoruz yine kalkıyoruz. Metelik yok mesela. Böyle şeyler çok oluyor bize yani. Sağlıklı görüyoruz. Yataktan zor kalkıyoruz ondan sonra. Dedim diyor bu sefer inkara kalkışmaya başlayınca bak dedim çocuğu düşürttün falan yerde üzüm asmasının altına çocuk gömülü der demez Camideki cemaattan bir kısmı orayı bilenler hemen kalktı gittiler. Bir de gö şeyi kazdılar asmanın altını çocuğun cesedini buldular. Ya işte veliler böyle adamı ortaya çıkarırlar. Düşük çocuk. Çocuk orada gömülmüş. O başta ağlamaya özür dilemeye falan. Bütün camide cemaat o zaman işte o Şemseddin Hazretleri'nin müritleri bir haller, bir cezbeler, bir feyizler geldi onlara. E nasıl böyle bir şey zuhur etti mi? Ne olur adamın ya? Hali. Neyse ikinci gün oldu diyor. Bana ne dediler? Nesef'e gideceksin. Hangi yoldan gideceğini de söylediler. Çünkü kaç tane yolu var? Şu yoldan gideceksin. Üç tane kuru üzüm. Tanesi alacaksan. Aldım diyor. Yola çıktım diyor. O denilen yere geldim, bir pirifani geldi. Sıcak pideyi verdi, aldım konuşmadım diyor. Dediler ya, sıcak pideyi al, konuşma. Yoluma devam ettim, yer rastladım. Onlar, nereden geliyorsun dediler. İşte Buhara tarafından geliyorum. Ne zaman çıktın? Güneş doğarken çıktım. Kuşluk vaktiydi diyor, onların bana sorduğunda. Ben de güneş doğarken çıkmıştım. Allah Allah dediler ya, senin geldiğin yerle burası... Dört fersak var. Biz dün gece başında çıktık anca buraya geldik. Sen nasıl güneş doğarken çıktın da buraya geldin? Onlar da şaşırdılar. Karıştırırsan iş bozulur. Sana ne dediler? Üç kuru üzümü al. Şu yoldan git. Anladı mı? Sen bir de saate bakayım. Kaçta çıkmıştım? Kaç kilometre falan? Karıştırdın gittirici. Karıştırma denilen şeyi yap. Bir de baktın yollar dürüldü. Tayyi mekan olur, tayyi zaman olur. Allah bereket verir. Evliyaullah'ın sözünü dinleyene bereket verir. Ondan sonra gittim bir atlı karşılayacak dediler. Bir atlı karşıma çıktı. Bunlar hakiki oluyor. Selam verdim. Neredensin? Dedi. Ben senden korkuyorum dedi bana. Ben de dedim ki senin tevben benim elimde olacak. Gel bakalım buraya sen. Ne iş yapıyorsun sen? Bir anlat bakalım. Hemen attan indi diyor. Geldi. Çok böyle eğildi, boyun büktü. Tövbe etti falan. Bir de yükü vurmuş şarap tulumlarını götürüyormuş. Hemen kırdı bütün şarap şeylerini. Efendim, küplerini. Tövbe etti. Tamam dedim. Sen bu tövben de sebat et. Ben geçtim Nesef Udud'una. Seyit Emir Külal Hazretleri'nin bulunduğu makama geldim. Ziyaretini yaptım. Takkeyi huzuruna koydum. Uzun zaman durdu. Durdu durdu. Hiç bilmiyor takke hadisesini o. Şeyhi. Seyyid Emir Gülal. Dedi ki bu Hacı Azizan Hazretleri'nin takkesidir. Dedi. Evet dedim. Şu anda manevi emir geldi dedi. On kat beze sarılacak. Onun için sakalı şerifleri falan böyle kırk bohça sarıyorlar falan ya. O tazim hürmetten. On kat bezin içine sarın dedi. Al dedi. Ondan sonra bana la ilahe illallah zikrini öğretti. Vazifelerimi öğretti. Manevi yoldaki e, yapacağım işleri öğretti. Sonra Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ki Abdülgalik Ucduvani Hazretleri'nin o gece yaptığı bütün nasihatleri tuttum. Alimlerden ayrılmadım. Yani ben veliyim, ben keşfim var, kerametim var deyip de alimleri bırakmadım. Çünkü bana dedi ki Hadis-i şerifleri çok araştır. Alimlerle otur, sohbetlerde bulun, hadis-i şerifler ve rivayetlerle amel et dedi bana. Şeyh'im öyle dedi, büyük şeyh. Alimlerden hiç ayrılmadım, diyor. Şeriat ilimlerini onlardan aldım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini öğrendim. Hadis-i şerifleri çok okudum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını araştırdım. sahabelerin ahvalini araştırdım. Ne emrettiyse yaptım, çok fayda buldum, tam tesir buldum. O gece, o kabri, kabiristan'daki Zuhrat'ımda Abdul Halek neler dediyse hepsinin vakti geldikçe neticesini gördüm diyorlar Şahı Nakşibend. İşte buradan da anlaşılıyor ki Şahı Nakşibend Hazretleri niye Abdul Halek Hazretlerinin ruhaniyeti terbiye etmiştir? Böylece Şahı Nakşibend Hazretlerine ne denir? Üveysi. Anladınız mı? Nakşibend Tarık'ı Üveysidir. Ne demek? İlla görmek şartı yok. Kalpten kalbe, ruhtan ruha da manen yetişme hasıl olur demektir. Şimdi bu Abdülhalik Gucdivani Hazretleri silsilemizde. Naksimah manevi şeyhi. Ondan sonra onun halifesi ziyaret edildi. O da tabi Abdülhalik Gucdivani Hazretleri'nin hulefası çok ama bizim silsilemizdeki halifesi Arif Rivgeri. Zaptı böyle okunuşu. Arif Rivger'i Kardeşi sallahu o Rivger kariyesinde Bukhara'ya 6 fersaklık yol Gucduvan'dan 1 mil Onu ziyaret ettik elhamdülillah Büyük halife, büyük zat Fakat onun hakkında çok malumat yok Ama öyle Abdülkhali Gucduvan'ın Halifesi ne demek? Şunu anlayın ki Hallacı Mansur'u duydunuz mu? He? He? Ne oldu İdam edildi. Niçin idam edildi? Enel hak dedi. Yani ben Allah'ım demiş oluyor. Ben Allah'ım olur mu? Olmaz. Ya e bu sefer onu dinleyenler de bir şey anlamadı. Hallacı Mansur'u astılar. Ama Hallacı Mansur manevi bir hale düştü, makama uğradı. O makamdan kurtulamadı. Cüneydi Bağdadi'yi duydunuz mu? Evliyanın reisi. Cüneydi Bağdadi'yi de ziyarete geldi, ona da ihvan olmak istedi falan. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ayık haldeydi. Baktı ki bu hallacı Mansur manevi sarhoşluklara, manevi hallere giriftar oluyor. Dedi ki sen bizim sohbetimizde pek istifade edemezsin dedi ona. Hallacı ondan da ayrıldı. Sonra hallacı haller oldu. Büyük makamlar oldu ama o makama geldi ki işte vahdet-i vücut meselesi. Bu makamlar diğer bazı meşayihada olmuştur. Enel Hak deyince idamına karar çıkarttılar. Sen nasıl? Haşa hak olursun ama anlamadılar ne dediği. Hapiste o kadar yattı, bin rekat namaz kılardı günde. Nafile, zincirlerle bağlı olduğu halde. Yahu derlerdi, hem ben hakkım diyorsun, namazı niye kılıyorsun? Kime kılıyorsun? Ya anlamıyorsun ki. Ben hakkım derken neyi kastetti? Ben aradan çıktım, sen çık aradan, kalsın yaradan. Yani benim nefsim eridi gitti, ben yoğun, ben kendimden haberim yok. Allah var. Onu demek istiyor ama işte Hocalar da bile anlamadı meseleyi. Bu sefer dediler ki bunu öldürmek lazım Aksi takdirde. Buna millet tapmaya başlar. Ya ne tapacak? Mübarek adam zaten namazdan kafayı kaldırmıyor ki secdede. Aaaa hapiste geliyor tepsi tepsi cennetten sofralar. Bütün mahpuslar bayram etti. Yiyorlar içiyorlar. Hapishaneden var çeşit yemek var. Ya anlamıyor musun ki bu adam evliyadır. Bu hapishaneye bu yemek nereden geliyor? Mahpuslara diyor ki isterseniz sizi çıkarayım diyor. Mahpuslarda diyor ki Allah Allah, ne gülünç be! Niye? E çıkarsan kendini çıkarırsın. <gülüyor> Evladım diyor. Biz hak mahpusuyuz, manevi işler var. isterseniz sizi çıkarayım. E çıkart o zaman canım, ağzımız mı yapıştı? Hadi bir teklif edelim. Parmağıyla bir işaret ediyor, ne duvar kalıyor, ne bir şey. <gülüyor> Sabah gardiyan var. Bir tane mahpus yok, bir bu oturuyor. <gülüyor> Mübarek içeride. Neyse dedi. Toplarsınız dışarıdan yine siz. Toplayın bakalım armut gibi. <gülüyor> Mahpuslar gitmiş, kapılar kilitli. Hala anlamıyorlar adamın ne büyük veli olduğunu, o kadar ki rahmet gösteriyor. Akılları başlarında değil ki, en alak dedi bir makama geldi o makamda, takıldı. Geliyorlar. Bir gün geliyorlar, o da o da yok hapiste. Ya nerede bu? Ertesi gün yine geliyor. Zaten gitmiş, niye gelsin kardeşim? Öbür gün geliyor, hapishanede yok. Hapishane ama hapishane, gelenler bakıyor burada bir hapishane vardı, bir şey yok. Soruyorlar bir şey, akılları hapsaleleri almaz cahil cühele adamlar. Alim ama bir şeyden haberi yok. Bir gün diyor ben ondaydım, bir gün diyor o geldi. Allah Allah, ya ne biçim konuşuyorsun? Ya siz anlamazsınız, karıştırmayın kardeşim. Bu konular sizi aşar. Hallac, hallacı mensur. Uktuluni yathikati la ima inne fi katli hayati daima. Kendisini idam için toplananlara da diyor ki ey benim güvendiğim adamlar öldürün beni, tenkit edin beni, kötüleyin beni. Çünkü beni öldürürseniz devamlı yaşayacağım diyor. He, onun için kanının her damlası ne yazıyordu yere düşen? lafsayı Celal Allah yazıyordu. Enel hak diyor adam ya. Her zerresi Allah'la bir olmuş adam ya. Zikir, zikir zikir adamda nefis bir şey kalmamış. Sen anlamasın ki onun halinde. Ha, ama o bir makamdır. Sonra tabii Dicle, Bağdat'taki ırmağın adı ne? Dicle mi? Lan Nil ne arar? Nil Mısır'da mübarek adam. Benim sosyalim bozuk, sizinki benden bozuk ya. Ondan sonra, Dicle biliyorum ben. Efendim, Bağdat'taki ırmak, kale yağına geliyor. Mübarek adamı yaktılar. Hallacı Mansur'u ya, yaktılar ya. Neler ettiler, eş genç ettiler, küllerini ırmağa attılar. Müritlerinden birine hırkasını vermiş, diyor ki, evladım, ilahi gazap tecelli eder, bu ırmak kabarır, bütün Bağdat'ı alır, sen yine diyor, bunlara bir şey olmasın diye, bu kadar fetva verdiler aleyhimde, bana neden ettiler, sen bu hırkamı diyor, ırmağa atarsan, ırmak sakinleşir, bu halka acırım ben diyor. Ve hakikaten, müridi gece yarısı gizli gizli geliyor, baktı ki, ki herkes uyumuş, kimsenin bir şeyden haberi yok, kabarmış kabarmış kabarmış, tam taşmak üzere. Hırkasını koyuyor, Irmak sakinleşiyor yani. Büyük veli. Şimdi niye anlatıyorum Halil Hacı Masur? Iı, tasavvuf tarihinin büyük ıı, ismidir. Ama şimdi Arif Rivgeri kimdir Arif Rivgeri? Arif Rivgeri Abdülhalik Uçduvani'nin halifesi. Hacı Ali Ramiteni anlatacağız. Hacı Azizan diyoruz. Ne diyordu biliyor musun Hacı Azizan? Bu Abdülhalik Uçduvani ve halifeleri öyle büyük velilerdir ki Efendi Hazreti de onun halifeleri. İşte bu silsile onun halifeler. Bunlar öyle büyük velilerdir ki diyor Hacı Ali Rahmiten Hazretleri. İşte Arifli Geri direkt halifesi. İlk halifesi size de. Arada şey yok. Eğer Hallacı Mansur bunların zamanında olsaydı diyor. Dikkatinizi çekerim. Halbuki o zamanda Cüneydi Bağdadi'ler vardı. Çirri Sekat'i'ler vardı. Şibli'ler vardı. Biştahfi'ler artık sayısız veliler vardı. Ama dikkat et bu Nakşi tarikatının büyüklerindeki tasarrufa dikkat et. Hacı Azizan diyor ki Hallacı Mansur o makamdan hiçbir veli kurtaramadı diyor. Ama o zaman Abdülhalik Uçdüvani veya onun halifelerinden biri sağ olsaydı onu o makamdan çekip kurtarırlardı. O da oh, bir rahat derdi bir daha da enel hak demezdi diyor. Çünkü manevi makam. O makama geliyor aşamıyor. Feryat fikan ediyor. Kalıyor. Ama mürşidi kamil bir üstün mürşit olsa tutar elinden çeker. Onun için bizim silsile İmam şey, Rabbani, koca muhittin Arabi, muhittin Arabi dünyanın en büyük velilerinden Vahdet-i Vücut meselesinde çığır açan, Vahdet-i Vücut daha evvelce başladı ama muhittin Arabi onun mezhep haline getirdi. Ve lakin ne diyor İmam Rabbani? Ben de o makamda takıldım kaldım diyor. Öyle de lezzetlimiş her şeyi Mevla görüyor. E, o güzel de bir makam diyor. İşte ayrılmak istemiyorum Ya Rabbi bu ne hoş ne feyiz. Beni buradan ayırma diyorum diyor. Ama Mevla beni diyor çekti. Orada takılma oraya. Eksik makamdır. Daha yukarıları var. Bir de çıktım baktım ki diyor Muhiddin Arabi aşağıda çadırı kurmuş oturmuş diyor. Buradan hiç diyor gül koparmamış diyor. O İmam Rabbani tabi ama. Şimdi onun için kardeşler bu yol çok büyük. İşte Arif ve Riyve, Riyve geri. Kaddesi onu da ziyaret ettik. Huzurunda size dua ettik. Abdülhalik Üzüvani Halifesi. Ondan sonra Mahmud İncir Fahnevi. Bu da onun halifesi. Bu mübarek zat. Marangoz e, bina yapıyordu. Ondan sonra e, tabii şeyhinin makamına halife tayin edilince insanları irşada başladı. Onun hakkında da çok malumat kitaplarda bulamıyoruz. velakin büyüklüğünü takdir ediyoruz. Ha, kimin şeyhi biliyor musun? Hacı Ali Ramiteni Hacı Azizan Velilerin velişi çok büyük silsilede onun şeyhi buzat. Haftaya onu anlatacağız. Çağnakşı bende anlatacağız inşallah. Neler anlatacağız? Hacı Ali Rametani Hazretleri diyor ki: "Birisi Hızır Aleyhisselam'la görüştü." diyor. Sonra onun halifelerinden birisi de diyor ki: "Kendisine ele vermemek için öyle söyledi. O birisi kendisi." diyor. "Birisi Kadır Aleyhisselam'la görüştü." dedi ki: "Ey Kadır Aleyhisselam, ilmi ledün sahibi" Dünyada ne kadar veli varsa hepsinin mağaralarını bile tanır Hadır Aleyhisselam. Şu anda bile. Ona dedi gidiyor. ben şu anda tam şeriatı garraayı tatbik eden istikamet üzere bir mürşidi Kamil arıyorum. Fizan'da olsa dünyanın bir ucunda gideceğim ona, mürit olacağım, tabi olacağım. Bana bir adres verir misin? Deyince Hadır Aleyhisselam dedi ki, Ve Şeyh Mahmud İncir Fahnevi, Mahmud İncir Fahnevi Hazretleridir. Tam şeriatı istikam etsin, onu bulacaksın dedi diyor. İşte Hızır Aleyhisselam'ın yetiştirdiği, Hızır Aleyhisselam'ın şahitlik ettiği böyle büyük veliler. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ona da gittik, ziyaret ettik. Şimdi geldik, Hacı Ali Ramitani, veliler velisi, Hacı Azizan, ne kerametler sahibi, ne büyük veli. İnşallah ondan önümüzdeki derste anlatacağız. Ondan sonra tabii onun halifesi, Muhammed Baba Semazi Onun halifesi Seyyid Emir Külhan. Onun halifesi Şahı Nakşibend Kudüsüsü Ruh Hazretleri. Bunların hepsi ziyaret edildi. Ziyaret edilmeyenleri şu anda size anlatmıyorum. Çünkü vakit yok. Ama kimin kabirlerine gittik? Kimlerin huzurunda size dua ettik? Onları tanımanız lazım. Sevmeniz lazım. Onların da ruhaniyetlerinden size medet gelsin inşallah. Himmet gelsin inşallah. Bütün silsile-i ruhları için özellikle Abdülhalik Ucduvan'ı azleri, Arif Rivkeri azleri, Muhammed İncil İrfan'ı nevazimleri, Muhammed Baba Semmasi, Seyyid Emir Kulaş, Şah Nakşibendi Bukhari, vs. silsile-i meşayihimizin efendi babamıza has ruhları için, el-Fatiha.